Kardeşlerim, muazzez müminler, Ramazan şerifteyiz, oruç tutuyoruz. اِنَّ الصَّوْمَ emanetun, Oruç bir emanettir. Allah Teala'nın kullarına verdiği bir emanettir. Kadınlar, erkekler, oruç tutanlar, o emaneti gözleriyle, kulaklarıyla, elleriyle, kalbiyle, bütün azalarıyla koruyacaklar. Müslüman gençler, kadınlar sokağa çıktıkları zaman gözlerini haramdan koruyarak oruçlarını muhafaza edecekler. Semmâûne lilkezîbe ekkâlûne lih-sûd Onlar bütün zamanlarında, bütün varlıklarıyla yalanı dinlerler. Nerede bulurlarsa haramı yerler. Allah Azze ve Celle haram yemekle yalan dinlemeyi, yalana kulak vermeyi, isyan meclislerinde oturmayı, şarkı türkü meclislerinde eğlence merkezlerinde oturmayı, onlara sessiz kalmayı, yarışma programları, eğer Allah Teala'ya isyan ediyorsa, dizilerde Allah'a, Resulüne isyan varsa, onları izlemek, onları dinlemek, o meclislerde olmak, Haram yemek gibidir, haram yiyenlerle yalana kulak vereni, isyana kulak vereni Allah Azze ve Celle birbirine denk olduğunu bize ifade ediyor. Yani kardeşlerim, oruç bize Rabbimizden bir emanet. O halde Müslümanlar, Müminler bütün varlıklarıyla o emaneti koruyacaklar, eliyle koruyacaklar. Aişe annemiz radıyallahu anh'a. La vellahi ma messed yedun nebiyyi yedem ra'atin Yemin olsun ki Peygamber aleyhissalatu vesselamın eli Bir kadının eline değmemişti Müslüman erkek Elinle Allah'ın sana emanet olarak verdiği o oruca sahip çıkacaksın Ramazanda alışacak Ondan sonraki zamanlarda Elin Helalin olmayan başka kadınlara ya da mahremin dışındaki kadınlara elin değmeyecek Bütün organların Bütün hasselerinle Ben buradayım ya Rabbi Orucu tutmak için huzurundayım ya Rabbi diyecek Bütün Müslümanlar Kardeşlerim İnnassavma emanetun Feliyahfaz ahadukum emanete Hepiniz Şunu bilin ki buyuruyor Oruç emanettir o halde her biriniz o emanete sahip çıksın Emaneti koruyacak Ama aynı zamanda Ruhumuz o emanete tarla olacak Ruhumuzda o emanet büyüyecek Peki o emaneti Müslümanlar Ramazan-ı Şerif'te nasıl büyütecekler? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyuruyorlar ki Lissâimi farhatan, Ferhatun inde fitrihi. وَفَرْحَتُنُ عِنْدَ لِقَاءِ <رَبِّ> Oruç tutanın iki sevinci var. Bir tanesi iftar sofrasında. İftar sofrasına geldiği zaman, akşam olunca, Ya Rabbi diyecek, şimdiye kadar, bu ana kadar, kulaklarımla sana isyan edenleri dinlemedim. Elim namahrem olan bir kadına değmedi Ya Rabbi. Şu dilim, hem yemek yemedi, hem su içmedi, hem Ya Rabbi gıybet etmedi insanları tenkit etmedi, hakaret etmedi, tezif etmedi dilimle oruç tuttum orucumu kabul eder misin diye iftar sofrasında onun sevincini yaşayacak وَاِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ bir de Rabbine ulaştığı zaman huzura vardığında orada tutmuş olduğu orucun sevabına, ecrine nail olacak İki sevinci var o halde bu sevinçleri hem dünyada hem ahirette yaşayabilmek için bir şeyle o emaneti beslemek lazım ulemamız diyorlar ki ramazan ayı demek tilavetul kurani ve itamut ta'am hem Kur'an hakimi okuma hem de fukarayı doyurma yedirme ayıdır Kur'an-ı Kerim okuyacak Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bu ayda başka ayda olmadığı kadar Kur'an-ı Kerim okudu Şehrü Ramazan'ellezî unzile fîhil Kur'an. Çünkü bu ay Kur'an'a hakimin ayı. Cibril ile Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bu ayda Kur'an'ı karşılıklı birbirlerine arzları vardı. İbn Abbas radıyallahu anhuma der ki: Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Ramazan-ı Şerif'te geceleri Hazreti Cebrail ile Kur'an'ı birbirine arz ederlerdi. Eğer gece İnsanlar yataklarına çekildiğinde, karanlık bir yorgan gibi şehri, mahalleyi örtüğü zaman kalkarsak, ben buradayım ya Rabbi. Kur'an-ı Hakimi okumak için buradayım dersek o zaman Kur'an-ı Hakim'den daha fazla istifade etmiş oluruz. İnne neş'ate'l-leylihi yeşeddü ve akwa mukila. Gecenin ibadetinde daha fazla insanların istifade imkanı var. Çünkü lisanınız kalbinizle bir uyum içinde olacak. Kimseler yok, dünya yok, dünyalıklar yok, çocuklar, en yakında olanlar onlar yataktalar. Siz kalktınız, Rabbinizin kelamını okumak için seccadenin üzerindesiniz. Rahleyi oraya koydunuz, o halde kelamı kadime okuyorsunuz. zeyfer radıyallahu anh diyorlar ki, Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Ramazan'da o kadar uzun gece namazları olurdu ki Bakaradan başlar Kur'an-ı Kerim henüz tertip edilmemişti Nisa suresine gider Sonra döner Ali İmran'ı okurdu Efendimiz Aleyhisselam ahireti irtihal ettiler Asab ı kiram Allah Resulü Aleyhisselam'a olan hasretini Kur'an-ı Kerim okuyarak giderirlerdi Temim-i Dari Übey bin Kâbı Onların imametinde teravih kılardık o kadar uzun okurlardı ki bilal Habeşi sabah ezanı için Allahu Ekber diyene kadar Teravih namazlarımız devam ederdi İçimizde yaşlı olanlar vardı Mecali dermanı kalmazdı onların Asaya dayanırlardı O halde yine Allah Teala'nın ayetlerini Kur'an'a hakimi dinlerlerdi Kur'an'la bir beraberlik Bir birliktelik vardı Eslafımız Camide daralmazdı Namaz, kılmaz, namaz kılarken yorulmazdı Bizse de dışarı çıksak demezlerdi Rabbimizin kelamı Onun ayetlerine muhatap oluyoruz derler Kimi yüz günde Teravihde Kur'an-ı Hakim'i hatmeder Kimi yedi günde Kimi on günde Allah'ın kelamını hatmeder Ramazan bir ganimet Ramazan bir irfan Ramazan bir bereket ayıydı Oruç onlar Allah'ın emanetiydi Kur'an'la hakimle onu büyüteceklerdi. Kardeşlerim, seleften birisine bir alim rastlar. Uyumaz. Geceler o halde geçer. Sorar ona der ki: "Neden uyumuyorsun?" İnne acaibel Kur'ani atarna neumi? Kur'an'ın harikuladelikleri uykumu giderdi. Kur'an'a hakimi okuyan birisi nasıl uyuyabilir ki? Biz gece alıyoruz Kur'an-ı Kerim'i. Uykumuz geliyor. Ama onlar okurken uykuları giderdi, yani düşün Kur'an-ı Kerim okumak ibadet, gecenin yarısında kalktın okuyorsun, mukabelede dinliyorsun, daralıyorsun, yoruluyorsun, Allah Teala Kur'an-ı Kerim okuma ibadetimizi kabul ediyor mu etmiyor mu? Onlar Kur'an okurken uykuları gider, sabaha kadar gözlerine uyku girmez, ama bizlerin de okurken uykumuz geliyorsa bu nasıl bir hal kardeşlerim? Okuyorsunuz. Çocukları dinliyorsunuz. Onlar diyorlar ki: "Ve cahallena minladun keveliya." Katından bize dostlar, yardımcılar gönder diye. Suriye'de feryat eden çocukların o halini Kur'an sana anlatıyor. Eğer Kur'an hakime muhatap olabiliyorsak bu ayet bana diyor ki İhsan yarın mahşer gününde Sırat köprüsünde o çocuklar gelecekler diyecekler ki sen Samsun'da yaşarken bu ayeti okumamış mıydın neden bize imdat etmedin neden bizim yanımızda olmadın diye bu ayet soracak eğer Kur'an-ı Hakim'i annemizden babamızdan dedemizden gördük diye değil Allah'ın kitabı ayetleri talimatları diye okuyorsak Müslüman o ayetleri okurken uykun kaçacak. Fezenu bi harbin min Allah ve Resulü. Daha zengin olayım dedin. Faizle kredi aldın. Bankaya girdin. Bu asırda bunsuz olmaz dedin. Şimdi okuyorsun. Okuduğun Kur'an-ı Kerim sana diyor ki: Faizi alanlar, verenler, faizle işlem yapanlar Allah'la savaşıyorlar. Peygamber Ali'yi selamü ve selamla savaşıyorlar. Eğer Kur'an'a inanıyorsak, Kur'an'a hakime, bütün varlığımızla teslim olduysak kardeşim bu ayet okurken uykunu getirmeyecek, uykunu kaçıracak. Wala yadribna bi'arculihinne li'alema ma yuhfin min Sokaklarımızın halini görüyorsunuz. Oruç tutan evlerden çıkan ümmetin kadınlarının halini Allah Azze ve Celle'nin talimatı var. Onlar, gizlemiş oldukları ziynetleri ortaya çıksın diye, yürürken ayaklarını vurmasınlar yere, ziynetlerini erkeklerin önünde dökmesinler. Ey delikanlılar, bizi şu kıyafetimizle görür müsünüz diye, sokağa o kıyafetleriyle çıkmasınlar. Müslüman kadın, Allah Teâlâ'nın bu ayetini okuyorsun, mukabelelere gidiyorsun, eğer geçmiş hayatında bunlar varsa tevbe nedamettir buyuruyor Hz. Muhammed Aleyhisselam. Bu ayeti okuduğun zaman gözlerinden yaşlar boşalıyorsa, uykunu kaçırıyorsa bu ayet o zaman Allah Teala okuduğumuz Kur'an'ı kabul ediyor demektir. Kardeşlerim Kur'an-ı Hakim'e muhatap olunca insanlar bize bakacaklar, halimizin değiştiğini görecekler. Eğer Kur'an-ı Kerim bizi alıyor bir halden başka bir hale götürüyorsa Camiden çıkınca iş yerine döndüğünüzde Eğer sizi Cuma'dan önceki halinizden daha farklı olduğunuzu size söylüyorlarsa Bize söylüyorlarsa o zaman kılmış olduğumuz namazın Dinlemiş olduğumuz ayet-i kerimelerin hayatımızda bir tesir var demektir Oruç bir emanetti onu Kur'an-ı Kerim'le koruyacaktı müminler. Ramazan Kur'an ayıydı. Bu ayda daha fazla okuyacaklardı. Bir de ve ita muttaami. Fukaraya ikram edeceklerdi. Allah Azze ve Celle kulların benden ne isterlerse ona, onlara istediklerini veririm. ikram ederim buyuruyor. Kerim olan Rabbimiz var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kerim olan Allah Azze ve Celle'nin ecveden Kâne ecvâden İnsanların en cömerti oydu. O kadar cömertti ki, Efendimiz Ali Vesselâm'a bir cübbe hediye etmişlerdi. Cübbeye ihtiyacı vardı. Üzerine aldılar, giydiler. Biri ona bakıyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına geldi. Ya Resûlallah, o cübbeyi bana ikram eder misin? Hediye eder misin? Ashab-ı kiram kızdılar. ''Ayıpladılar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devlet başkanı, fakat ihtiyacı var, neden istiyorsun?'' dediler. ''İnne mâ seeltuha, ne kefeni. ölünce kefenim olsun onun için istedim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yeryüzünde doya doya koklayamadım. Onunla sizin kadar aynı mecliste olamadım. Öldükten sonra kefenim olsun, yerin altında Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı koklayayım.'' O halde Allah Resulü Aleyhisselam'dan cübbesini istediler, verdiler. Evinden istedi insanlar. Sahabe-i kiram istediler, verdiler. Efendimiz Aleyhisselam verirken Ayşe annemiz buyurdular ki o halde veriyordu ki maşabi'a alu Muhammedin min hubzi burrin. Bu da ekmeğinden bizim karnımız doymadı. Peygamber devlet başkanıydı. Bu halde Rabbine gitti. Ama böyle bir evimiz vardı. Allah Resulü Aleyhisselam isteyene verdiler. Hayır demediler. Fakat açlıktan verirken karnına taş bağlıyordu. Böyle bir peygamberi görmüştü sahabe-i kiram. Onlara hangi halde dilenciler, isteyiciler yanlarına geldilerse sofralarında sadece kendilerine yetecek kadar ekmek varken verdiler. Tereddüt etmediler. Çünkü onlar peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a nostalji olsun diye inanmamışlardı adımlarını onun ayak izlerine koydular oradan cennete yürüdüler biliyorlardı ki bütün mevcudiyetleriyle Peygamber aleyhisselama ittiba ederlerse ancak Allah azze ve celle cennetin yolunu onlara böyle açacak Ahmet bin Hamber rahmetullahi aleyh sofrayı hazırladılar iki somon ekmek var bir dilenci gelir Haline arz eder, o kadar acır ki ona, iki ekmeği de ona verir, yarın akşama kadar Ahmet bin Hambel aç bekler. Yani orucunu ertesi günün orucuna ikmal eder. Alimler, Peygamber aleyhissalatu vesselamın yoluna varis olanlar, ona bu şekilde ittiba ettiler. Buradayız ya Resulallah dediler. Doyurdular Ramazan gününde. Ekmek sadece onlara yeterken yettiği halde bile gelenleri boş çevirmediler, ikram ettiler. Biliyorlardı ki oruç Allah Teala'nın emaneti. O emaneti Kur'an-ı Kerim okuyarak, o emaneti ikram ederek, fukarayı doyurarak büyütecekler, besleyecekler. Eğer verecek kardeşlerim onların bir şeyleri yoksa, bir şihafi hazretleri gibi bir gün yanına birisi gelir kış günü. Bir Şahafi Hazretleri oturmuş, evinde titriyor. Abası, paltosu duvarda asılı. Sorar adam, der ki, Efendim, soğuktan titriyorsunuz ama abanız duvarda. Giyseniz de soğuktan titremeseniz. Der ki, ya innal fukara fukarae kethirun. Çok fakirler var. Ama ben onları giydiyemiyorum ki. Bu ay şehrul muvasat. ''İkram ayı, ayı ihsanayı. ayı. Madem onları giydiremiyorum, o halde cübbem orada dursun, psikolojikmen onlara destek olayım, kıyafetimi oraya çıkarayım, koyayım, yarın Rabbim bana sorduğu zaman, onlar Ramazan gününde, soğukta, soğuktan titriyorlardı. Bir şey hafi, onlar için ne yaptın dediğinde, onları giydirme imkanım yoktu ya Rabbi.'' Cübbemi çıkardım, oraya koydum. Onlar gibi titredim, onları anlamaya çalıştım. Hz. Yusuf aleyhisselam zamanında kıtlık vardı. Hazinenin başındaydı Yusuf aleyhisselam. Gelene ikram ediyordu. Fakat yine yetmiyordu. Günlerce ağzına bir lokma ekmek koymadı Hz. Yusuf. Onları anlayabilmek için. Sordular, neden yemiyorsun diye. Eğer yersem ekmek için. Çocukları için buraya gelenlerin halini anlayamam diye Kardeşlerim Bu ay ikram ayı Verenler verdiler Veremeyenler Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın okulunda okuyanlar Ondan mezun olanlar icazet alanlar Eğer verecek bir şeyleri yoksa Fakirlerin halini anlayabilmek için Günlerce aç durdular Ağızlarına bir lokma ekme koymadılar Soğukta titrediler abalarını giymediler, kışlar geçiriyor Suriye, çocuklar var. Diyorlar ki, desiruni, desiruni, zemmiluni, zemmiluni. Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam, Mekke'de ona hakaret etmişlerdi. Yorgun evine gelmişti, yatağına çekilmişti, titriyordu etrafındakilere, zemmiluni, zemmiluni. ''Destiruni, destiruni'' diyordu, ''Örtün beni, sarın beni.'' Hatice annemiz kalktılar, yalnız başına Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı sardılar. ''Ben varken üşümeyeceksin ya Resulallah'' dedi. Bir buçuk milyarlık alem İslam'ın gözüne bakarak, Suriye'de çocuklar, alem İslam'ın yetimleri baktılar bize. ''Üşüyoruz kış gecelerinde'' dediler. Dessiruni, Dessiruni Hatice olup sarar mısınız bizi? Hatice olup giydirir misiniz bizi? Ne büyüksün ya Resulallah O bir hafileri sen yetiştirdin Onlar nostalji olsun diye oruç tutmadılar Onlar nostalji olsun diye La ilahe illallah Muhammed Resulullah demediler Onlar iş olsun diye cuma kılmadılar onlar birileri görsün diye oruç tutmadılar Onlar bütün varlıklarıyla sana itiba ettiler Yemediler yedirdiler Giymediler giydirdiler Eğer giydirme imkanı yoksa Fukarayı anlayabilmek için Kenarda durdular Titrediler Ekmeği ağızlarına koyarken Aç kalan Göremediğimiz Bilemediğimiz Duyamadığımız yetimlerin hesabını bize Sırat köprüsünde sorma ya Rabbi diye Gözyaşı döktüler iftar sofralarında Kardeşlerim Allah Teala'nın bana ihtiyacı yok, Sana da ihtiyacı yok Bir milyon insan olsa Bir milyon insan Allah Teala Bir anda yeryüzünden kaldırsa Onun dininden hiçbir şey eksik olmaz O bize Benim ayetlerime ''Benim talimatlarıma uyarak benim yoluma hizmet edin.'' buyuruyor. Fetihondan gelecek. Kapıları Allah Azze ve Celle açacak. Eğer biz ashab-ı kiram gibi, ulema gibi olursak, göreceksiniz, bu dünyayı değiştirme şerefini, izzetini Allah Azze ve Celle yeniden Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine ikram edecek. Kilisenin çocukları soydular, kilisenin çocuklara aç bıraktılar eğer biz Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetine onun getirdiği kitaba Ashab-ı kiram gibi ittiba edersek kilisenin soyup aç bıraktığı insanları yeniden siz giydireceksiniz Yeniden siz doyuracaksınız ramazan Şerif'teyiz Allah'ın emanetine ne kadar sahip çıkıyoruz Kur'an-ı Kerim'i okurken Uyuyor muyuz Yoksa Kur'an'ın ayetleri uykumuzu kaçırıyor mu? Emanete ne kadar sahip çıkıyorsak Allah Teala orucumuzu işte o kadar kabul ediyor.